Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri... Bugün çok keyifli bir program olacağına inandığım bir konuğum var. Hiç tanımadığınız bir kişi <gülüyor> Uygar Özesmi. Bugün beraber program yapıyoruz. Hoş geldin Uygar. Hoş bulduk Hülya. Efendim Uygar zaten tanıyorsunuz diyeceğim ama bugün size anlattıklarından farklı bir şekilde anlatmasını istedim. Kendini bir kurum içerisinde sosyal girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu konuşmak istedik. Uygar Özesmi bu anlamda çok önemli bir isim. Çünkü gittiği her kurumu ayağa kaldırıp girişimci bir yapı haline dönüştürüp Orada yarattığı etkiyi çok çok daha fazlalaştırma becerisine ve girişimcilik özelliklerine sahip. Sevgili Uygar, bu sosyal girişimciliği baktığın zaman hayatının bu noktasına yani changing.org'a gelene kadar nasıl bir süreçten geçtiğini düşünüyorsun. Bize bu sosyal girişimcilik... Yol haritanını anlatmanı istiyorum. <gülüyor> e, esasında galiba bu biraz insanın içinde var. E, i̇lk hatırladığım şey mesela ben lisede, fen lisesindeydim. Orada bir çevre kulübü e, kurmuştum. Yani biraz örgütçü olmakla ilgili galiba Hülya. Çünkü... Baktım yani çevre konusunda bir şeyler yapılması gerekiyor ne yapacağız yani yalnız başına tek başına yapamazsın bunu hadi dedim bütün e, okuldaki arkadaşlarımla bir kulüp kuralım dedik ve o şekilde bir kulüple başladık. Diğer bir tanesi ilginçtir mesela şeydeyken e, yine fen lisesindeyken e, TÜBİTAK projelerine herkes hazırlanıyor işte bilimsel araştırmalar yapılıyor. İki tane çocuk var bizim bilgisayar laboratuvarında acayip bilgisayarlarla kafayı kırmışlar ama sürekli oyun oynuyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar üretken bir şey yapmıyorlar yani. Dedim gelin arkadaşlar birlikte bir proje yapalım <gülüyor> ve onun üzerine ben zaten kuş e, kuşlar ve su böcekleri üzerine çalışıyordum. Hadi dedim bu böcekleri nasıl teşhis ederiz onunla ilgili bir program yapalım sizinle. Onları örgütledim ve beraberce bir proje hazırladık ve bir mansiyon ödülü almıştı hatta o zaman. Mansiyon önemli değil bir ödül diyeceksiniz ama o zaman kurduğumuz bilgisayardaki expert sistemi bundan e, 20 yıl sonra üniversitede doktora yaparken e, baktığımda bana bunu o zamanın en ileri modelleme teknikleri olarak öğretmeye kalktılar. <gülüyor> yani dedik ya biz bunu lisedeyken arkadaşlarla yapmıştık. Yani galiba biraz yaratıcılık da gerekiyor. Yani ben ortada bir problem var bu problemi nasıl çözerim ile hareket ettiğimiz zaman bir yerlere varmaya başlıyor. Ondan sonra hatırladığım hani sosyal girişim deyince kendi hayat hikayem içerisinde Kuşbank projesi çok önemli. Şimdi Kuşbank'ı biz 2000 senesinde kurmaya başladık. 2001 senesinde online oldu. Kuşbank.org Türkiye'nin ilk crowdsourcing sitesidir bu. Ne diyeceksiniz crowdsourcing? Ee, yani bireylerden elde ettiğiniz... E, ...katkılarla bir eser üretme e, diyebiliriz. Onların vasıtasıyla yani bireylerin katkılarıyla ama çok sayıda bireyin katkısıyla bir şey oluşturmak. Şimdi o zaman Türkiye'de kuş verileri çok eksik. Yani kuşların dağılımları sayılarına ilişkin neredeyse hiç verimiz yok. Ama kuş gözlemcileri artmaya başladı. Dedik ki bütün bu kuş gözlemcilerini biz... İnternette bir veri tabanında bir araya getirelim, bir sosyal komünite oluşturalım ve burada onların gözledikleri kuşları, onların sayılarını, yerlerini bu sisteme kaydetsinler. Ve Kuşbank projesi böyle doğdu. İnsanlar yine bir araya geldiler, örgütlendiler. Tabii ben onun yazılım altyapısını bir yazılımcıyla beraber yine kurdum. Ve onun sonucunda bir yıl içerisinde, 100 yılda Türkiye kuşları hakkında bilinenden daha fazlası toplandı. Bugün... Çok mutluyum. Kerem Ali Boylan'ın önderliğinde Kuşbank projesi hala devam ediyor. Ve Kuşbank.org'da Türkiye'nin kuşları ve dağılımlarına ilişkin veriler toplanmayı sürdürüyor. Yine o dönemde yani Kuşbank projesini yaparken kuşlara ve doğa korumaya ilişkin güçlü bir yapının oluşması gerektiğini düşünmüştük ve o sırada da Doğa Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptım. Ve orada ekibimizle beraber yine Doğa Derneği'ni kurduk ki bugün çok iftihar ediyorum. Doğa Derneği Türkiye'nin en büyük çevre koruma kuruluşlarından, doğa koruma sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi 20 çalışanıyla canavar gibi çalışmalarına devam ediyor. Yani galiba... Ee, tabii ondan sonra işte e, sen çok iyi bilirsin, STGM, Sunay'la e, beraber Sunay Demircan'la birlikte o ilk e, kurucuların arasında e, ben de yer almıştım. E, dolayısıyla zannediyorum örgütçü olmak, bir araya gelip problem çözmek, bir araya gelip topluma faydalı olmak güdüsüyle hareket ettiğimiz zaman. Biraz da bu işe kalbimizi, emeğimizi, gönlümüzü, aklımızı verince bu işler kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Şimdi senin bir diğer sorun da anladığım kadarıyla bu örgütlerin içerisinde nasıl oluyor? Şimdi şöyle... Yani pardon araya gireceğim Tabii. şimdi burada e, çok önemli şeylerin altını çizmek istiyorum söylediğin hepsi çok önemli ama katılımcılığın çok önemli olduğunu e, sen de söylüyorsun e, o katılımcılığı örgütlerken. E, ...yaratıcı bir yaklaşım. Yani senin... E, ...aktivizmden... ...sosyal girişimciliğin ayrıldığı... ...belki en önemli nokta o. Bugüne kadar olduğu şeklinde... ...olsaydı zaten... ...farklı bir bakış açısı... ...farklı bir çözümme ihtiyaç olmayacaktı. O güne kadar... ...yapılamamış bir şeyi farklı bir bakış ve farklı bir yöntemle çözmeye kalktığından katılımcılığı da katınca iş işlemeye başlıyor. Bunun örneklerini verdin. Bu kadar e, sen örgütçüyken yolu başı çekerken ne oldu da bu arada da ay, parantezi açıp o doktor yaptığın yerin Amerika olduğunu da söylemekte fayda <gülüyor> görüyorum. Yani Türkiye'nin ötesinde hani Türkiye'deki üniversiteler için herkesin bir yargısı var <gülüyor> ama Amerika'da bile o modelin e, iyi örnek olduğunu söylemekte de fayda var. Gelelim e, uluslararası e, sosyal, e, sivil toplum kuruluşlarında sen o e, örgütleme ve yenilikçi yaklaşımınla e, nasıl başarılı oldun ve neler oluştu onu dinleyelim. Evet. evet e, çok güzel söyledin. Esasen yenilikçi yaklaşım çok önemli burada. Yani böyle gelmiş böyle gider anlayışıyla. Çıkmak gerekiyor. Böyle gelmiş böyle gider değil. Tamam bütün bunlar olmuş ama şimdi biz bunu ileriye nasıl götürürüz? Neyi değişik yapmamız lazım? Neyi farklı kılmamız lazım ki bir sonuç alabilelim şeklinde? Çünkü böyle gelmiş böyle giderse böyle gidiyor olmuyor. <gülüyor> Dolayısıyla burada bence en önemli şey katılımcılık dedin ya ben katılımcılık yanı sıra insanların içindeki potansiyel ve yetenekleri ortaya çıkarmanın temel olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi yine örneklere gidecek olursak oradaki o gençler o bilgisayarın başında inanılmaz şeyler yapıyorlardı ama içlerindeki o yaratıcı potansiyeli o gerçekleştirebilecekleri çok farklı ve yenilikçi alana doğru yönlenmemişlerdi. Benim yaptığım şey onlara aracı olup onların kendi içindeki potansiyeli harekete geçirmelerini sağlamaktan öte bir şey olmadı. Bence kurumlardaki Yöneticilik kavramının içerisindeki sorunlardan bir tanesi yöneticilerin kendilerini lider ve dikte eden kişi olarak görmeleri. Ben her zaman gittiğim bütün ve girdiğim bütün kurumlarda, kurduğum kurumlarda dahi yaptığım iş her zaman bir söyleyen, dikte eden, böyle yapılması gerekip diyen, işte e, bayrağı kılıcı alıp önde e, giden kişi değil. Tam tersine sen ne yapmak istiyorsun? Senin Yeteneklerin nelerdir? Sen bunları bu amaç için en iyi şekilde nasıl ortaya çıkartabilirsin sorusuyla başlayıp o insanların yani birlikte çalışma arkadaşlarımın kendi içindeki potansiyeli ve yapabileceklerini ortaya çıkarmak üzerine hareket ettim. Yani bunu Tema Vakfı'nda da e, uyguladım. Greenpeace Akdeniz'de de e, uyguladım. Şimdi Change.org'da da uyguluyorum. İnsanlar yeteneksiz insan diye bir şey yok. Bir şeyleri başaramayan insan diye bir şey yok. Herkesin içinde kendine özgü, yetenekleri ve topluma katkı verebileceği inanılmaz cevherler, değerler var. Bizim de yönetici olarak bir yerde liderlik yapma durumunda kalmış bir insan olarak yapmamız gereken şey o insanlar hangi konularda başarılılar, hangi konuda yetenekleri var onu ortaya çıkarmak. Daha sonra da o yeteneklerini geliştirmek, potansiyellerini oluşturmak ve kendi amaçlarını kurumsal amaçlarla birleştirecek bir ortaklaştırma sürecinden geçerek nasıl bunu en ileriye götürebilirler? O konuda onlara e, arkadaşlık etmek, o konuda onlara e, yoldaşlık etmek belki e, en doğru yaklaşım olarak görüyorum. Zannediyorum kurumların ileriye gitmesinde, bu kurumların başarıya ulaşmasında e, en büyük e, etken o oldu. Yani ben e, benim benden daha aşağıda değil, benimle beraber Birlikte hareket eden insanlar olarak baktım ve onları bir yoldaş olarak görüp ben size nasıl yardımcı olabilirim sorusuyla başladım. Hatta şöyle söyledim ben sizin için bir kaynağım kaynak olarak beni istediğiniz gibi kullanın ben size her konuda yardımcı olmaya ve hizmet etmeye hazırım. Ben burada hizmet için varım yoksa siz bana hizmet etmek için burada değilsiniz ben size hizmet etmek için buradayım ve burada dikkat etmeniz gereken tek şey var. ...ben de beni de sürdürülebilir olarak kullanmak istiyorsanız <gülüyor> beni beni yormayın, bana eziyet etmeyin... ...ben de beni de sürdürülebilir bir kaynak gibi özenle kullanın dediğim tek şey o oldu. Şimdi burada yine altına çizmek istediğim şeyler var. Bazı görüşe göre insanların kaynak olarak addedilmesi doğru değil... Ama biz burada olumlu anlamda diyoruz. Ee, i̇nsan kaynağı diyeceğim. Onun için bir ön cümle kurmak <gülüyor> istedim. Ben kullandım mı? Eyvah. <gülüyor> yok yok. hiç kullanmadın. <gülüyor> Kaynak hiç olarak görmemeye çalışıyorum evet. çünkü insan. Hayır sonuçta burada kast edilen aslında e, zaten sosyal girişimciliği, ticari girişimcilikten ayıran noktalardan biri de bu olmalı. Çünkü burada da biliyorsun çeşitli farklı görüşler var. Aslında girişimciliğin bütün temel özellikleri hem sosyalde hem ticari girişimci de aynı. Felsefe farklı, dünya görüşü farklı. Senin dediğin gibi... Orada bir işi yapmak için değil, birlikte güzel bir şeyler üretmek için çalışılıyor bir sosyal girişimde. Diğer girişimde bunu yapmaya çalışıyor ama çoğunlukla da mış gibi oluyor diye düşünüyorum. Ha şeyi de hemen altını vurgulamakta fayda var. Ticari girişimlere karşı değilim. Şu anda dünyayı onlar yönetiyor zaten. Ama biz burada sosyal girişimciliğin, ...önemini ve güçlenmesinin gerektiğini vurguladığımız için farkı ortaya koymak istiyoruz. Sen de tam da bu anlamda, demin de başlangıçta da söylediğim için çok güzel bir e, rol modelsin. E, sonuçta bir ekip çalışması ve o ekip çalışmasının birbirine... ...seni de ekibin bir parçası olarak gördüğünü biliyorum... ...birbirine destek olarak... E, ...olumlu ve güçlü taraflarını ortaya çıkabilecek bir amaç ve hatta gerek olmalı. Kesinlikle değil mi? Çok enteresan. Sen bu insan kaynakları derken Greenpeace Akdeniz'de mesela birinci yılın sonunda yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi şu oldu. İnsan kaynakları bölümü değil, insan ilişkileri bölümü e, kurduk güzel. ve Aynen. o içinden eee insanlara veya çalışanlarımıza bir kaynak değil, bir ilişkiler ağı, bir ilişkiler yumağı olarak bakmaya çalıştık. Şimdi biliyor musun ben esasında ticari anlamda girişimlere karşıyım. Niye karşıyım? He. Çünkü ticari anlamdaki girişimler mevcut dominant sosyoekonomik paradigmanın bir devamlılığı şeklinde dünyadaki insanların ve doğanın sömürüsünü ne neden olan bir örgütlenme ve ekonomik biçim olarak görüyorum. Yani bence artık ticari anlamdaki bütün girişimlerin kendisini sosyal girişimlere bırakması hatta sosyal ve doğa çevre girişimlerine bırakması yani dönüşmesi lazım dönüşmesi diyorsun. gerekiyor yani artık hiçbir şekilde bir sermaye bireylerde sermaye birikimi değil kurumlarda genişleme ve hizmetlerde çeşitlenme ve artma şekline dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan da mesela Change.org böyle bir yapı. Change.org B sertifikalı bir sosyal şirket. Bu ne demek? Kazandığı paranın tamamını masraflara ve o kurumun, büyümesine, genişlemesine ve daha fazla hizmet etmesine yönelik kullanıyor. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum artık dünyada hiçbir kar amacı güden şirketin artık var olmaması gerekiyor. Kar amacı güden bütün şirketlerin de artık kar amacı gütmeyen ...sosyal girişimlere, sosyal hizmet kuruluşlarına dönüşmesi gerekiyor. Yani e, seni anlıyorum, tamamen katılıyorum ama... Şu, ...bugünün var olan gerçeği de malum üzere bu onlar gerçeği da. hepimiz değiştireceğiz. <gülüyor> Hep beraber <gülüyor> harekete geçeceğiz. Asla <gülüyor> Şimdi e, bu arada da anne ve babana da e, selam ve saygılarımı iletiyorum. Çünkü senin... O Fen Lisesi'ndeki uygarı isminden belli uygar biri <gülüyor> olmanın temeli bence orada başlıyor. Her ikisinde tanıma şansına sahip kişiler olarak bunu söylemem lazım. Ee, ben de buradan kimlerine büyük e, şükranlarımı bana her zaman için yol açıp Yol açmasını öğrettikleri için teşekkür ederim. Yani ediyorum. Beşik'te mi başlıyor yoksa nerede başlıyor bilmiyorum ama ailenin de önemini zaten bütün Onlar şeyler belli. Onlar bana hep belli. yol açtılar ilgi alanlarım ve yapmak istediklerim konusunda hep destek oldular. Ben de şimdi aynısını. Bütün çalışma arkadaşlarıma yapmaya çalışıyorum. Hmm. Onlara destek olup yol açmaya çalışıyorum. Evet çünkü e, gel, gördüğüm örneklerden biri buna sen de e, katılacaksın umarım. Ya sorunun parçası olan kişi ona büyük bir e, sarılıyor ve çözümün parçası olmak için e, sosyal girişimci oluyor. Ya da orta sınıf ki çok önemli orta sınıfta iyi eğitim almış ve bir takım e, düşünce ve duygu şeyleri açık olan antenleri açık olan kişiler çok bilinçli ve sarsılmaz ve biraz para kazanınca veya biraz imkan kazanınca köşeyi dönmeye çalışmadan yolunda azimle ısrarla inatla ilerliyor. Bu anlamda da sen bunun bunun içinde güzel bir örneksin diye düşünüyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet hocam. istersen yavaş yavaş change.orca gelelim. Zaten sen oraya gelmiştin. Change.org nedir, ne yapabiliyor ve sen dinleyicilerden ne istiyorsun? Şimdi Change.org benim geçmemin temel nedenlerinden bir tanesi esasında yine insanlara yol açması, onların yaratmak istedikleri değişimi yaratabilmeleri için bir araç sağlaması. Esasında bu açıdan daha önce bahsettiğim Kuşbank.org felsefesinden çok farklı değil. Çünkü toplumsal değişimin yaratılabilmesi için... İnsanların kendileri Change.org üzerinden harekete geçebiliyorlar. Bunun için yapmaları gereken tek şey var. Change.org adresine giriyorlar ve Change.org adresine girdikten sonra orada bir kırmızı düğme var. Kampanyanı başlat düğmesi. Kampanyanı başlat düğmesine basarak görmek istedikleri değişikliği, bunu yaratabilecek olan yetkili kişileri ve bunu niçin yaratmak istediklerini yazarak hemen bir kampanya başlatabiliyorlar. Dolayısıyla bireylere güç sağlanmış oluyor. Burada bireylerin görmek istedikleri değişimi yaratabilmeleri için bir ortam var. Öyle bir ortam ki, esasında dünyanın şu anda en büyük imza kampanyası platformu. 26 milyon kişi var bunu kullanan. Türkiye'de ise şu anda 215 bin kişi Change.org sitesini kullanıyor. Burada imza atıyor, kampanya açıyor ve görmek istedikleri değişimi yaratmak için harekete geçiyor. Şimdi benim rolüm de burada. İnsanların açmış oldukları kampanyalara destek olmak, stratejik anlamda ne şekilde e, argümanlarını kurarlarsa, muhatabı ne şekilde e, kurgularlarsa e, elde etmek istedikleri sonucu ulaşabilirler. O konuda yardımcı olmak. Aynı zamanda bunu ne şekilde yayabilecekleri iletişim stratejisi gibi alanlarda Burada kampanya açan insanlara yardımcı olmak. Dolayısıyla yine bir hizmet kuruluşu Change.org temelde baktığımız zaman. Ve şu anda dünyanın 194 ülkesinden kullanıcısı ve kampanya açanları var. Ve 18 ülkede de ofisleri var. Artık işte Eylül 1'den itibaren Türkiye'de de bir ofisi mevcut. Peki e, burada Change.org'u e, kullananlardan biri olarak... E, Etkisinin nasıl ölçüldüğünü merak ediyorum. Ee, şimdi şöyle herkes bu kampanyayı başlattıktan sonra arkasında imzacı toplamaya başlıyor. Şimdi amacınıza ve muhatabınıza göre gerekli olan imza sayısı değişebilir. Yani mesela öyle bir e, kampanya vardı ki geçenlerde işte bir e, Gamze'nin açmış olduğu bir kampanya burada e, bir üniversitede sınav döneminin... E, bir haftaya sıkıştırılması yerine iki haftaya yayılması üzerine açmıştı kampanyayı. Bir süre sonra okul yönetimi bunu duyup e, sınavları yayarak buna bir çözüm buldu. E, öğrencilerle konuşarak. Dolayısıyla öğrenciler harekete geçerek işte 100 e, küsur imza ile böyle bir e, kampanyayı başarıyla sonuçlandırdılar. Şimdi başarıyla sonuçlandırdığınızda e, "başardım" diyorsunuz ve kampanyanızda orada başarıldı diye bir ibare çıkıyor ve nasıl başardığınıza ilişkin hikayenizi yazıyorsunuz ve dolayısıyla o orada arşive giriyor ve kazanılmış kampanyalar olarak da kendini gösteriyor. Başkaları da bu kazanılmış kampanyalardan feyiz alarak Onların bunu nasıl yaptıklarını görerek kendi kampanyalarını yürütme şanslarına bu şekilde sahipler. Bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi bütün bu kampanyaya imza atanlara veya bu konuda bizim iletişime geçtiğimiz insanlara bu kampanyanın sonucu hakkında da geri bildirim yapıyoruz. Belki Change.org'un en güzel özelliklerinden bir tanesi o geri bildirim veriyor. Yani kampanyanız başarıya ulaştığında bunu siz de bilmiş oluyorsunuz. Bir de diğer bir güzel yanı şu. Türkiye'de şirketlerin... Kurumların veya e, herhangi bir sorumluluk sahibi e, devletteki yetkilinin artık halkı ve müşterilerini veya bu konudaki ilgili insanları dinleme zorunluluğunu da ortaya çıkarmış oluyor bu e, kampanya süreci. Yani bir süre sonra artık toplumsal pratikler bir kampanya açılmasa da acaba insanlar ne derler? İnsanların fikri nedir bir gidip sorayım diyerek kararlar alınmaya başlanıyor. Dolayısıyla bir kamuoyu biz... oluştuğunu hissedip ondan etkileniyor. Evet yani ben şöyle ümit ediyorum bundan 5-6 yıl sonra artık kampanya açmaya gerek kalmayacak. Çünkü insanlar zaten insanların nasıl tepki vereceklerini düşünerek kararlarını ona göre almaya başlayacaklar. Yani toplumsal pratikler bu şekilde yerleşmeye ve senin çok önem verdiğin ve bahsettiğin katılımcı süreçler içselleştirilmiş olacak. Biz esasında bu katılımcı süreçleri içselleştirme yolunda bir e, strateji bir bakıma kurmuş oluyoruz. Change.org sayesinde bir süre sonra insanlar artık bizim halkı ve ne dediğini dinlememiz gerekir. Onları dinlemeden hareket edemeyiz, tepki çekeriz. Dolayısıyla bunu katılımcı yürütelim demeye başlayacaklar diye düşünüyorum. Peki son soru baktığım zaman süremize sona yaklaştık. E, malum yıllardır ka kampanyanın önemini, lobiciliği e, çok önemsedik ve bunun içinde bayağı zor e, her sivil e, inisiyatifin üstlenemediği kampanya süreçleri vardı. Change.org'un burada da çok önemli bir e, rolü olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle bir hizmet veriyor bunu yapmak isteyenler. Bir kişi de olabilir dediğin gibi bir e, kurum aracılığıyla da olabilir. Ama bir yandan da çeşitlendirme ve farklı yaklaşımlar yani sadece bir imzayla insanların sonuç alabileceğini zannetmesi de ben de soru işareti uyandırıyor. Senin bu konudaki deneyimini merak ediyorum. Yani biliyorsun. Yani e, imza işte. attım oldu diye de o kadar basit değil bunu biliyoruz ama change.org'un oradaki etkisi ve gücünü merak ediyorum. Yani bu değişik açılardan oluyor. Yani imza ile oluyor esası. Nasıl oluyor imza ile onu anlatayım. Şimdi birisi bir konudaki tepkisini ortaya koyuyor. O kişi tepkisini ortaya koyduğu zaman yalnız ama insanlar imza atmaya başladıkları zaman o yalnızlıktan kurtuluyor ve artık topluma dönüşüyor. Bir topluluğa dönüşüyor. Bir topluluğa dönüştüğü anda gücü kat be kat artıyor birey olmaktan onun yanı sıra. İkincisi gündem yaratıyor. Çünkü insanlar bunu sosyal medyada canavar gibi paylaşıyorlar. İmza kampanyasından bahsediyorlar. Ben buna imza attım sen de at diyorlar. Birden bir gündem oluşuyor. Gündem oluştuğu zaman dikkatler oraya yöneliyor. Dikkatler oraya yöneldiği zaman basın kuruluşları devreye giriyor. Ondan sonra sen... O topladığın imzaları alıyorsun böyle deste deste veya bir kutunun içerisinde muhatabına teslim ediyorsun. Orada kameralar muhatabına dönüyor o ve e, muhatap karşısında bir insan değil imza atmış e, diyelim ki bin kişi buluyor. E tabii ki adım atmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bence bir imza attım oluyor değil bu bir süreç. İmza bir de örgütlü atmak, bir imza ilk. atmak. Yani pardon çünkü geçmiş yıllarda milyonlarca imza toplanıp sonuç alınamadığını biliyoruz. Burada farklılık belki uluslararası bir örgütün kanalıyla olması olabilir mi? Ee, biraz da yaklaşımın farklı olması. Yani ben dünyada barışı getireceğim diye imza toplarsan tabii ki sonuç alamazsın. Dolayısıyla bizim dediğimiz şeylerden birincisi küçük, küçük. şunu söylüyoruz. Gerçekten ilk önce değiştirebileceğin şeylerle başla. Değiştirebileceğin şeyleri değiştirdikçe önün kapılar daha da çok açılacak. Daha fazla şey değiştirebileceksin. Daha fazla şey değiştirdikçe daha da fazla şey değiştirebileceksin. Dolayısıyla bir süre sonra o toplumsal dönüşüm gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla değiştirebileceklerimizle başlayalım. Yani senin kayayı küçük küçük parçalara bölme örneğin gibi değil mi? Aynen o evet. Yani koca bir kayayı alıp da... Bir kişi kaldırıp bir kenara koyamaz ama küçük küçük parçaları bölüp parça parça koyduğunuz zaman bir bakmışsınız kayayı birden olduğu gibi taşıyıp öteki tarafa aktarmışsınız. Sevgili Uygar yine seninle çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Gönlüne, aklına, ağzına sağlık. Senin de aynı şekilde Hülya büyük bir zevk seninle her zaman için sohbet etmek. Sağ olasın, etmek. sağ olasın. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Uygar Özesmi kendi hikayesinden Change.org'a kadar sosyal girişimciliğin çok güzel örneklemelerini bizimle paylaştı. Ee, yolu açık gücü bol olsun diyorum. Her zamanki gibi e, Volkan Ağar'la birlikte ben de sizlere yolunuz açık gücünüz bol olsun diyorum. Hoşçakalın.